İllâhineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, essalatu vesselamu ala Resuline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Efendim bugün dokuzuncu mektuptan bir parçayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhane askeri telakki etsin ve öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telakki ile en büyük mertebe olan mertebe rızayı çabuk elde edebilir. Kırılacak şişe pahasına daimi bir elmasın fiyatını vermez. İstikamet ve lezzetle hayatını geçirir. Evet, dünyaya ait işler kırılma mahkum şişeler hükmündedir. Baki, umur, uhreviye ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. Görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki. Evet. Bu dünya hayatını olabildiğince verimli geçirmenin formüllerini Üstad Hazretleri bize burada açıyor. Şu dünya hayatında en bahtiyar odur ki dünyayı bir misafirhane askeri telakki etsin. Evet. Misafirhane ama askeri bir misafirhane telakki et Bu iki kelime anahtar burada. Misafirhane gelip geçiciliği vurgulayan bir şey. Gelip geçici bir yere insanın kalbinin bağla kalbini bağlaması doğru olmuyor. Diğer taraftan askeri bir e, düzen de hakim. Dolayısıyla disipline riayet edilmezse cezası da var. Misafirhanenin mefhumunun altında insanın misafir oluşu, dolayısıyla ağırlanışı, ikrama masar oluşu da var. Dolayısıyla misafirhane sahibini memnun etme düşüncesi de insanda hakim olması gereken insani bir duygu. Bütün bu üç duyguyu beraber düşündüğümüzde misafirhane askeri cümlesinin çok anahtar bir kavram olduğu anlaşılıyor. Evet, en bahtiyar ki dünyayı bir misafirhane askeri telakki etsin. Ve öyle de izan etsin. Tabi sadece telakki ve tasavvur yetmiyor. İnsan bunu kabullenip, hazmedip, ona göre hayatını tanzim etmesi gerekiyor. Evet, öyle de izan etsin ve ona göre hareket etsin. Ve o telakki ile en büyük mertebe olan mertebe-i rızayı çabuk elde edebilir. İnsana ulaşabileceği en yüksek mertebe, cenab bakın rızasına mazhar olması. O bizden razı olsa... Ah bir razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Peki onun rızası nasıl kazanılacak? İşte bu telakki ile. Dünyayı bir misafırane askeri telakki edip öyle zannedip ona göre hareket etmekle. Kırılacak şişe bağsına daimi bir elmasın fiyatını vermez. Evet, dünya hayatının Geçiciliğin insan anladığında geçici şeylere gerektiği kadar değer verir. Ebedi hayata ebedi hayatta kendisine dönecek şeyler için o nispetle de değer verir, kıymet verir, emek verir. Evet. Kırılacak şişe ve elmas. Üstat Hazretleri bu iki tabiri çok sık kullanıyor Nur Külliyatında. Kırılacak şişe yani cam ve elmas. Zahiren birbirine benziyorlar. Fakat şişeye kırlı veren bir şey ve kıymetsiz bir şey. Elmas en kıymetli Aynı zamanda en sağlam şeylerden bir tanesi. Evet, dünya kırılacak şişe gibi. Yani elmas taklidi bir şişe cam olarak düşünürsek, bir tarafta bir boncuk işte, diğer tarafta daimi bir elmas. İkisi aynı kıymette olmaz. Dolayısıyla ikisi için aynı heyecan duyulmaz. Evet, insan dünyanın kırılacak şişeye benzediğini ebedi hayatta kendisine dönecek şeylerin de elmas kıymetinde olduğunu anladığında, bütün himmetini, gayretini, şevkin, heyecanını, ahiretinin muhafazasını çalışacaktır. İstikamet ve lezzetle hayatını geçirir. İşte insan bu ayrımı yaptığında, niye ne kadar değer vereceğini anladığında, istikametli bir hayata kavuşmuş olur. ve Bunun zevk ve heyecanını yaşar. Evet, dünyaya ait işler, kırılmaya mahkum şişeler hükmündedir. Baki umur uhreviye ise gayet sağlam elmaslar kıymetindedir. Usta Hazretleri bunu başka yerlerde anlatıyor. Şöyle bir misalle bir misali buraya aktarabilirsek sen rüyasında mesela kendisine elmas bir yerde elmas görse, elmasa koşturmak için nasıl bir heyecan duyar? Ama rüyada olduğunu anlayınca o heyecanı kırılıyor. İşte bu dünyayı da insanlar uykudadırlar. Ölünce uyanırlar. Peygamberimizin tabiriyle bu geçiciliğini anladığında bir rüya gibi gelip geçi verecek bir şey olduğunu anlayınca bu etrafındaki her şeyin son derece gelip geçici görünüp kayboldu şeyler olduğunu anlar. Dolayısıyla onlara kalbini bağlamaz. Onlar için heyecan duymaz. Evet. Dünyanın faniliğini anlamak böyle bir şey. Onun için insanın istikametli bir hayatının neye ne kadar değer vereceğinin de ölçüsü bu oluyor. İnsanın fıtratındaki şiddetli merak ve hararetli muhabbet ve dehşetli hırs ve inatlı talep hakeza şiddet hissiyatlar umur-u kazanmak için verilmiştir. Yani insanda müthiş donanımlar var gerçekten. Bu donanımlar işte bir kısacık dünya hayatının geçici şeyler için verilmemiş. Evet. O hissiyatı şiddetli bir surette fani umur dünyeviye tevcih etmek, fani ve kırılacak kişilere baki elmas fiyatını vermek demektir. Evet. Baki elmas fiyatını vermek ne demekmiş? İnsandaki bu müthiş hislerin basit dünyevi işlere sarf edilmesi, başka bir şey düşünülmemesi işte elmas cama elmas fiyatı verilmesi anlamına geliyor. Şu münasebetle bir nokta hatıra gelmiş. Söyleyeceğim şöyle ki. Aşk şiddetli bir muhabbettir. Sevginin ileri bir mertebesi aşk. Fani mahbublara mütevecci olduğu vakit. Gelip geçici sevgililere mütevecci olduğu vakit. O aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır. Veyahut o mecazi mahbup o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için. Baki bir mahbubu arattırır, aşkı mecazi, aşkı hakiki inkılab eder. Aşk şiddetli bir muhabbettir. İnsanın sevdiğinde adeta fani olmasıdır aşk her şeyiyle. İşte fani mahbublara, gelip geçici sevgililere mütevecci olduğu vakit ya o aşk kendi sahibini daimi bir azap ve elemde bırakır. Bunun birçok yönleri var. Yani Cenab-ı Hak insana bu kadar şiddetli aşk dergesindeki bir muhabbeti taşıyacak bir kalbi kendisini sevmek için vermiştir. Dolayısıyla kendisinden başkasına bu sevginin hasredilmesi, bizatihi hasredilmesini Cenab-ı Hak hoş karşılamıyor. Cenab-ı Hak mukallibül kulüptür. Kalplere istediği gibi evri çevirir. Dolayısıyla Allah'ın sevmediği hele haram kıldığı bir sevgiliye insanın kalbini hasretmesi affedilir bir hata değildir. Dolayısıyla böyle bir aşk o insanın başına bela olur. Daimi bir azap ve elemde bırakır. Insan. Veyahut o mecazi mahbup o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için insan bakıyor ki bu kadar şiddetle peşinden koştuğu şey gelip geçiyor. Dönüp gidiyor. Ölüp sönüyor adeta. Böyle bir şeye böyle dehşetli bir muhabbet fazla oluyor. İnsan bunu anladığı zaman baki ebedi, sonsuz, ölmeyen, sönmeyen eskimeyen, pörsümeyen bir sevgili arıyoruz. O da Cenab-ı Hak'tır. Kainataki bütün güzelliklerin bütün nimetlerin, bütün mükemmelliklerin kaynağı Cenab-ı Hak'tır. Sevdiğimiz, peşinde koştuğumuz her şeyin, niçin seviyorsak, aslında dikkatli bir tahlille baktığımızda, son tahlilde Cenab-ı Hak'ka vasıl oluyoruz. Dolayısıyla bütün sevgilerin nedeni Cenab-ı Hak'tır. Dolayısıyla ondan başkasının muhabbetine değmiyor bu kadar müthiş bir e, muhabbet, aşk. Dolayısıyla bir müddet sonra insan bunu fark ediyor ve Cenab-ı Hakk'a tevcih ediyor kalbini. O zaman aşkı mecazi, aşkı hakiki inkılap eder. Evet, Mecazi bir aşk, gerçek bir aşkın inkılap eder. İşte insanlarda binlerle hissiyat var. Her birisinin aşk gibi iki mertebesi var. Biri mecazi, bir hakiki hangi mesela merakta insan neyi merak edecek? Şiddetli bir şey bu. ne de inat edecek. Buna benzer insanın bütün hislerinin yöneleceği bir vecih bulunmalı. İşte Allah'tan başka sene tevcih edildiği zaman buna mecazi diyoruz. Cenab-ı Hakk'a yöneldiği zaman hakiki diyoruz. Sanar ki her hissin böyle iki cephesi var. Mesela endişe istikbal hissi herkeste var. Şiddetli bir surette endişe ettiği vakit bakar ki ...o endişe ettiği istikbale yetişmek için... ...elinde senet yok. Evet, Herkeste bir gelecek endişesi... ...gelecek kaygısı var. Sen bazen... ...çok ciddi kaygılar içerisinde oluyor... ...ama bir nefes sonra bakıyor ki... ...ya düşündüğüm istikbali... ...acaba yetişebilecek miyim ben? Mesela emekliliği için yatırım yapan bir insan... ...acaba o zamana yetişebilecek miyim ben? ...diye düşünmesi lazım. Evet. O endişe ettiği istikbali... ...yetişmek için elinde senet yok hem rızık cihetinde bir taahhüt altında ve kısa olan bir istikbal. Evet. Dünya istikbalimiz 60 yıl, 70 yıl. Buraya oluşacağımıza dair elimizde bir senet yok. Olsa da işte 60-70 yıllık bir istikbal. Diğer taraftan da rızık cihetinde taahhüt altında. Cenab-ı Hak hayatı vermiş, hayata lazım olan her şeyi de verecektir. Bunu taahhüt ediyor. Dolayısıyla böyle bir istikbal o şiddetli endişeye değmiyor. Ondan yüzünü çevirip kabirden sonra hakiki ve uzun ve gafiller hakkında taahhüt altına alınmamış bir istikbale tevcih eder. Fakat asıl istikbal kabirden sonra başlayan istikbaldır. Ebediyet uzanan bir istikbal bu. Dünyanın 60 senelik geleceği işte sonsuzla kıyaslandığında sıfır hükmünde. Sen böyle kısacık bir varmış bir yokmuş gibi olan istikbalı için gece gündüz düşünüp taşınıyor. Bunun için yatırımlar yapıyoruz Kaygılar duyuyorsa kabirden sonra asıl olan, ebedi olan ve de en önemlisi hiçbir garantimizin olmadı. Yani dünyada rızık cihetinde bir garanti verilmiş ama akirette hiçbir garantimiz yok. Dolayısıyla bu dünyadaki yaşayış tarzımıza bağlı olarak, gayretlerimize bağlı olarak, fiiliyatımıza bağlı olarak ...şekillenecek bir istikbal var. Bu istikbal ebedi bir istikbal. Ya cennette ya cehennemde sonuçlanacak. Böyle bir istikbale karşı insan nasıl bir e, kaygı içerisinde olması gerektiği e, anlaşılabilir. Dolayısıyla dünyevi istikbalimiz mecazi bir istikbaldir. Asıl istikbal kabirden sonraki istikbaldir. İnsan onun için heyecanlanmalı, onun için telaşlanmalı. Onun için hayatını e, ona göre e, düzenlemeli. Hem mala caha karşı, mala ve cağa karşı şiddetli bir hırs gösterir. Bu da herkeste var. Mal biriktirmek ya da makam mevki elde etmek ve insanların nazarında bir makam mevki elde etmek hisse herkeste var. Ve buna karşı insan hırs gösterir. Bakar ki muvakkaten onun nezaretine verilmiş o fani mal ve afetli şöhret ve tehlikeli ve riyaya medar olan cağ o şiddetli hırsa değmiyor. Evet. Sen kendisini böyle son derece hırslı gördüğü bir dönemde dönüp kendine baktığında görür ki muhakkakten onun nezaretine verilmiş o fani mal. Elimizde ne varsa varsa bina vesaire bir müddet sonra gelip geçecek. Hatta kendi kabiliyetlerimize, övündüğümüz kabiliyetlerimiz bir de sonra sönüp gidecek. Evet, dolayısıyla fani bu dünyadaki elimizde olan her şey. Gelip geçecek, bırakıp gideceğimiz o mallar için insan nasıl heyecan duyar ki? Ve afetli şöhret. Evet. Şöhret insanların sevdiği bir şey. İnsanların nazarında makam mevki sahibi olmak, büyük tanınmak. Fakat bu ahiret adına çok afetli bir şey. İnsanı yoldan çıkaran da bir şey. Evet. Ve tehlikeli ve riyaya medar olanca bir makam mevki elde ettiğimizde bu da tehlikeler taşıyor. İnsan o makam ve mevkiyle evet, yolunu yitirebilir. Kendisini çok farklı makamlarda görebilir. Allah'ın kendisine vermiş olduğu emaneten vermiş olduğu kabiliyetlere sahip çıkıp onlarla önebilir. Bir çeşit şirke düşüyor. Çok tehlikeli olabiliyor. Dolayısıyla bu yönler ön plana alınıp bakıldığında dünyevi makam mevki. O şiddetli hırsa değmiyor. Ondan hakiki cah olan bir maneviyeye ve derecatı kurbiyeye ve zadı ahirete ve hakiki mal olan amal-ı salihaya teveccüh eder. Evet. Hakiki, can, hakiki cah olan meratibi manevi. Asıl mevki nedir? Manevi mertebedir. Yani Cenab-ı Hakk'ın katında insanın bir mertebesinin değerinin olmasıdır. Yoksa insanlar seni alkışlıyor ama Cenab-ı Hakk'ın e, gazabına muhatap olabilecek bir halde bu yüksek bir mevki anlamına gelmiyor. Evet. Dolayısıyla insanın Cenab-ı Hakk'ın yanındaki değerinin arttırılmasına çalışması çalışması gerekiyor ve derejatı kurbiye Cenab-ı Hakk'ın yakınlığını kazanmaya çalışması gerekiyor ve zaa da ahirete ebedi bir hayatımız var. Bu ebedi hayatta ihtiyaçlarımız olacak. Onlar için insanın yatırım yapması gerekiyor. Evet asıl olan ahiret azığıdır. O da salih amel ve takvadır tabi. Hakiki mal olan amal saliye salih'e teveccüh eder. Fena haslet olan hırs mecazi ise ali bir haslet olan hırsı hakiki inkılab eder. O zaman hırs şekil değiştirmiş oluyor. Evet hakiki bir hırs oluyor. Yani manevi mertebeler, Cenab-ı yan, yanında değer kazanmak ve ahirete ait e, yatırımlar yapmak konusunda insan hırs gösteriyor. Bunun adı hırs olmuyor tabii artık. Hakiki hırsın adı Sebat oluyor. Evet. Şöyle bir e, temsille belki buna bakılabilir. İnsan mesela bir ülkede bir devrim olacağını devrimden sonra eldeki paraların tedavülden kalkacağını, diplomaların hükmünün geçersiz olacağını, tapuların artık anlamsız olacağını, fark etse, bugün yarın olacağı konusunda da ciddi bir beklenti meydana gelse, insan para biriktirmeyi veya diploma elde etmeyi ya da tapu sahibi olmayı herhalde çok önemsemez. Tabiri caizse, ölüm inkılabı ile, ölüm devrimi ile ...dünyevi birçok değerin, adeta paranın tedaviden kalkması gibi değer kalkacak. Diplomaların hükmü kalkacak, tapuların hükmü kalkacak. Dolayısıyla insan adeta üzerindeki kefeniyle kalacak Rabbine karşı. Dolayısıyla insanlar artık dünyada bırakacağı, geride bırakacağı, hiçbir, öbür tarafta hiçbir anlamın olmadığı hatta belki ona yük olacak... Çok tehlikeli sonuçlar verebilecek şeyler için ciddi heyecan duyması doğru olmaz. Asıl heyecan duyması gereken şey işte Cenab-ı Hak'ın katındaki değerinin, yerinin arttırılması ve ahirete ait yatırımlarının biriktirilmesi. Hem mesela şiddetli bir inat ile ehemmiyetsiz, zail, fani umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Ehemmiyetsiz, zail, fani umurlara. Yani çok da önemli olmuyor. Veya işte 20 yıl sonra geriye baktığında hiç de önemli olmadığı ve ahiretten baktığında ne için ben e, inat etmişim diyeceği ehemmiyetsiz, önemsiz zail, gelip geçici fani umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Bakar ki bir dakika inada değmeyen bir şeye bir sene inat ediyor. Hem zararlı zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Evet. Bazen de gerçekten bu inat hissi faydalı zararlı ayırmadan zarar da olsa e, inat denen murat için insan ısrarla e, maksadını takip ediyor. Bakar ki bu kuvvetliyiz böyle şeyler için verilmemiş. Onu onlara sarf etmek hikmet ve hakikate münafidir. O şiddetli inadı o lüzumsuz umur uzaylıya vermeyip Ali ve baki olan hakiki imaniyeye ve sasat-ı İslamiyeye ve ı Kur'aniye sarf eder. Evet. İşte i̇nsan bunun işte ahiretle kıyaslandığında ortaya çıkan basitliği, gelip geçiciliğini gördüğü zaman, o zaman bütün hissiyatını hikmet ve hakik e hakikate bunların gereği olan, Hakaiki imaniye ve saht-i İslamiye hikmeti, hizmet-i ukureviye sarf eder. Evet. İman mevzuna, İslam esaslarının anlaşılmasına ve yaşanmasına ve manevi hizmetlere sarf eder inadını. O haslet-i rezil olan inadı mecazi, güzel ve âli bir haslet olan hakiki inada yani hakta şiddetli sebata inkılab eder. İşte şu üç misal gibi insanlar insana verilen cihazat-ı maneviyeyi eğer nefsin ve dünyanın hesabıyla sarf etse ve dünyada ebedi kalacak gibi gafilane davransa ahlak-ı rezileye ve israfat ve abesiyete medar olur. Evet. sana verilen bu kadar cihazat insana emaneten verilmiş ve kullanılacağı yerler de insana aslında tayin edilmiş. İnsanın onun dışında kullanması verenin ona emanet e, vermesinin dışında e, bir yerde kullanmak anlamına geliyor. Emaneti ihanet anlamını taşıyor bu tabii. Dolayısıyla bunu hesabı da sorulacaktır. Ve dünyada da böyle küçücük şeylere çok dehşetli e, gayret, keşlikler içerisinde bulunması insanın buvazenesizliğe e, ve sıkıntılara sebep olacaktır. Ahlak rezilliğe ve israfat ve abesiyete medar olur. Eğer hafiflerini dünya umuruna ve şiddetlerini ve zayıf-ı ve maneviyeye sarf etse, ahlak-ı hamidiye menşe, hikmet ve hakikate muvafık olarak saadet-i medar olur. Bu duygular var. Dünyadayız. Dünyada yaşadığımız için de elbette bu duyguların dünyevi yönleri de var. Ama dünyada, dünyaya, dünyada kalacağımız kadar, ahirette de ahirette kalacağımız kadar sarf etmek esası düşünüldüğünde, ne kadar dünyaya ne kadar ahirete şiddetle, merakla efendim, gayretle yönelmesi gerektiği anlaşılıyor. Evet. Şöyle bir örnekle de bakılabilir. İnsandaki teçhizat, mesela askerdeki askerdeki teçhiz, askerlerdeki teçhizat gibi. Düşün karşıdan düşman geliyor. Düşmanın kuvvetine göre e, silah kullanılır. Yani hasma göre kılıç çekilir diye bir tabir var. Eğer düşmanınız böyle kalabalık ordular halinde geliyorsa çok ağır silahlar kullanırsınız. Ama tek bir düşman geliyorsa e, bir tüfek ve tabanca da yetebilir. Ama düşünün karşıdan bir sinek geliyor. Bu da sizin düşmanınız. E, Ona artık top tüfek çevirmek doğru olmayacaktır. Onun için fiske yeterli. Tersi de e, makul. Karşıdan düşman geliyor. Kalabalık kitleler halinde ağır silahlarla adeta. Siz de fiskelerle buna karşı koyamazsınız. Evet, dolayısıyla insanın neye ne kadar değer verdiği ve gerçekten onun bu değere değip değmediği çok önemli istikamet budur. İnsanın değerli şey, elmas değerinde olan şeylere öyle değer vermesi, cam hükmünde olan şeylere cam kadar değer vermesi gerekiyor. Bunun yolu nedir? Bir, kendini çok iyi anlayıp, bu hayat kendi hayatı değil insanın sadece, bu dünyada insan sadece keyif etmek için gelmemiş. Rabbi ona çok önemli vazifeler vermiş. Vazifeler görmek ve ebedi bir hayat için hazırlanmak. Senin bu dünyada bulunmuş amacı. Sen bu ikisini göz önünde bulundurduğunda, kendi hayatını değil Rabbinin istediği hayatı yaşadığında, dünyada bu kendine vermiş olan cihazatı yerli yerince kullanmış oluyor. Ve kazanç olarak da ebedi bir hayatı kazanıyor. Evet. İşte tahmin ederim ki, Nasihlerin nasihatları şu zamanda tesirsiz kaldığının bir sebebi şudur ki. Yani nasihat ediliyoruz. Ve hepimiz de biliyoruz nasihat edenlerin ne dediklerini de. Az ezberlemişiz. Ama bize de tesir etmiyoruz. Niye tesir etmiyor? Bunun bir sebebi şudur ki. Diyor üstad. Ahlaksız insanlara derler. Haset etme, hırs gösterme, adavet etme, inat etme, dünyayı sevme. Yani fıtratını değiştir gibi. Zahiren onlarca male yutak bir teklifte bulunurlar. Yani insan yapısında var hırs, inat, dünyayı sevmek. Dolayısıyla bunu yapma demek yani kendini değiştir, yani fıtratını değiştir demek gibi güç yetmez bir teklif olur. Eğer deseler ki bunların yüzlerini hayırlı şeylere çeviriniz. Mecralarını değiştiriniz. Hem nasihat tesir eder. Hem daire ihtiyarlarında bir emri teklif olur. Evet. Yapılması gereken bu. Bunların yüzlerini hayırlı şeylere çevirin. Demek gerekiyor. Ya yani nedir? İnat ediyor. İnatçıyım ben. Ne yapayım? Yapımda var, fıtratımda var, hamurumda, mayamda var. Ben inatçıyım. İyi. Mesela güzel bir şey de inat et. Mesela her sabah kalkıp namaz kılacağım diye inat et. Her gün şu kadar kitap okuyacağım diye inat et. Bugün kimseyi kırmayacağım diye inadet Vesaire vesaire. İnsanın fıtratındaki bütün bu çeşit hissiyatını müspet anlamda da menfi anlamda da kullanabilir. Aynı duygu hem insanı kanatlandırır hem de aşağıların aşağısına götürebilir. Dolayısıyla asıl olan yani hırslı olmak ya da hırsız olmak değil. Hırsını nerede kullandığı önemli. Adalet etmek mesela. Nefret duygular insanda var. Ama insan bu eğer fıtratını değiştirme gibi, elbette insanın fıtratını değiştirme gibi bir e, lüksü yok, o zaman kime adavet edin? Mesela nefsine, düşme, şeytana davet et, kafirler zındıklar çok, onlara davet et diyor üstad başka yerlerde. Dolayısıyla bu duygun da müspet bir kullanım alanı vardır. Mümin kardeşine davet ettiğin zaman çok tehlikeli ama mesela şeytana davet ettiğin zaman istikameti bulma şansın artıyor, evet. Haset etme diyoruz mesela. kıskançlık gösterme. İnsanın yapısında var, evet o zaman neyinin kıskanı, Dünyayı bir şey için kıskanmanın çok bir faydası yok insan Ebedi efendim güzellikler için, insanlardaki faziletlere bakıp onları kıskanmak, kıskanmak denmez tabi onun adına efendim imrenmek, gıpta etmek, kendisinin de öyle olmasına çalışmasını tetikleyici bir duygu oluyor. Dolayısıyla insanlarda bulunan bütün hissiyatlar mutlaka bir müspet kanala çevrilebilir. Ve insan bunu çevirdiğinde çok ciddi mesafeler kat edebilir. Evet bugünkü sohbetimizi de burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olunuz.